Merhaba, gelecek 15 yıl içinde dünya çapında taşkın ve sellerden etkilenecek insanların sayısının yaklaşık 3 kat artacağı bildirildi. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nce yapılan incelemede bu yükselişte iklim değişikliği ile Nüfus artışının neden olduğu vurgulandı. Günümüzde dünya çapında nehir taşmalarına ilişkin tehlikeleri değerlendiren ve geleceği ilişkin tahminlerde bulunan enstitüye göre her yıl 20 milyon dolayında insan taşkın ve sellerden etkileniyor. Bunun maliyeti de 100 milyar dolara yaklaşıyor. Yapılan yeni değerlendirmelere göre 15 yıl içinde sellerden etkilenenlerin sayısı 55 milyona ulaşacak. Bunun dünya ekonomisine maliyeti ise 518 milyar dolara çıkacak. Sellerin artışı büyük ölçüde dünya eklemindeki değişiklik ve sosyoekonomik gelişme ile ilişkili görülüyor. Dünya Bankası yapılan tahminlerin hükümetlere taşkınların azaltılması ve savunma stratejileri hazırlanması konusunda yardımcı olacağını kaydetti. Kızıl Haç örgütü geçen yıl karşılarına çıkan doğal felaketlerin yarısına yakınının seller yüzünden meydana geldiğini belirtiyor. Taşkın ve sellerden etkilenen insan sayısına göre 164 ülkedeki durumu belirleyen enstitü, her yıl sel felaketlerinden etkilenen toplam nüfusun yaklaşık %80'inin az gelişmiş ve gelişmekte olan 15 ülkede yaşadığını ortaya koydu. Listenin ilk 5 sırasında Hindistan var, Bangladeş, Çin, Vietnam ve Pakistan. Gelişmiş ülkeler arasında ise sellerden en fazla etkilenen ülke, Amerika Birleşik Devletleri. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca endemik bitkiler konusunda yürütülen çalışmada Karadeniz bölgesinde Samsun madımığının varlığı da araştırıldı. Araştırmada bölgede Samsun madımığının sayısının azaldığı, bitki korunması için önlem alınması gerektiği vurgulandı. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fergan Karar Anadolu Ajansı muhabirine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Samsung'un proje koordinatörü olarak görev aldığını belirtti kendisi. Çalışmada Türkiye ve dünya için yeni cins ve bitki türleri bulunduğunu aktaran Karar şöyle devam etti: "Bunlar içinde bize göre en önemli ve acil tedbir gerekli olanı da Polygonum Samsungicum." Yani Samsun Madımağı. Tekrar bilim dünyasıyla tanıştırmış olacak bu proje. Samsun Madımağı dünyada sadece Ladik'te var ve Ladik'te tehlike altında. Biz bu bitkiyle ilgili daha önceki çalışmalarda elde edilen verileri 2000 yılında basılan Türkiye'nin Bitkileri Kırmızı kitabında da yazmıştık. Bu kitap Türkiye'deki bitki türlerinin en kapsamlı koruma durumunu belirtmektedir. Yapılan çalışmada söz konusu bitkinin... 112 kökünün kaldığını belirlediklerini ve bu nedenle de bitkinin mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan karar Samsung madımağının korunması için proje hazırlayarak bitkinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini aktardı. Karar bitkinin korunması için Ladikteki yerel yöneticilere konunun iletildiğine ve bitkinin ilk aşamada izlemeye alınarak konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığına bilgi verildiği kaydedildi. Biyolojik çeşitlik projesi kapsamında bazı türlerin izlenmesini istediklerini, bu türlerde birinci sırayı ise Samsung madımağının aldığını aktaran karar şöyle konuştu. 19 Mayıs Üniversitesi olarak hazırlayacağımız bilimsel araştırma projesiyle gerektiğinde bitkiyi bulunduğu yerden taşıyıp popülasyonunu arttıracağız. Bu bitkilerin yerinde koruma ve taşınarak koruma olmak üzere iki koruma prensibi var. Biz bu değerlendirme sonucunda yaptığımızda büyük bir ihtimalle bu bitkinin yerini değiştirmek zorunda olacağız. Çünkü bulunduğu yer tehlike altında ve sürekli tahribata uğrayacak bir yerde bitkiyi bulunduğu bu yerden alıp başka bir yere götüreceğiz ve orada Büyümesini sağlayacağız. Bu şekilde popülasyon artışının ne aşamada olduğunu göreceğiz diye konuştu kendisi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu tarafından düzenlenen toplantıyla Yalıkavak ve Akyarlar mahallelerinde kullanılması planlanan iki rüzgar enerji santralinin arkeolojik ve doğal sit alanı üzerine olduğu belirtilerek projenin iptal edilmesi istendi. Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından kurularak 49 yıl işletilecek 11.2 MW gücünde yılda 48 milyon kWh elektrik üretmesi beklenen 13 rüzgar türbininin yer alacağı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Geriş Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile Akyarlar Mahallesi'nde yapılması planlanan Akyar Rüzgar Enerji Santrali Projesi'ne tepkiler Bodrum'da sürüyor. Bodrum Adası Çevre Koruma Platformu tarafından Yalıkavak Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ''Bodrum'da res istemiyoruz'' sloganıyla bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Res karşıtı pankartlar açılan toplantıda giriş köyünde yaşayan evli 4 çocuk ve 5 torun sahibi 68 yaşındaki Leyla Kayacan arazilerinde res istemediklerini söyledi. Kayacan bugüne kadar bize bilgi vermeden arazilerimizi alarak kamulaştırma yaptılar. Arazilerimizi ve köyümüzü nereye taşıyacağız? arazilerimizin yanı başında res istemiyoruz. Bodruma yarardan çok zarar getirecek dedi kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.